Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Risaletin 12. yılındaydı. 1. Akabe biyatının gerçekleştiği yıldı. Medine'li müminlerle Allah'ın Resulü Akabe'de buluşmuşlardı. Görüşmeler yapmışlardı. Peygamber Efendimiz şu esaslarla ilgili olarak onlardan söz almıştı. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, kimseye iftira etmemek, doğru olan hiçbir işte Peygamber'e karşı gelmemek. Medine'li müminler bu esaslar üzerine Efendimiz'e söz veriyorlardı. Peygamber Efendimiz bir İslam bilgesi olan Hz. Musab bin Umeyr'i Medine'li müminlerle Medine'ye gönderiyordu Musab bin Umeyr Bir yıl boyunca Medine'de yoğunluklu bir çalışma yürütüyordu Medine'nin Biricik gündemi İslam oluyordu Medine'nin Bütün evlerinde İslam konuşuluyordu Risaletin 13. yılıydı Hac mevsimi geliyordu Medine'den büyük bir kervan Mekke'ye geliyordu Bu kervanın içerisinde Musab bin Umeyr'le 75 mümin de vardı. Bunlardan ikisi mümin kadındı. Nesibe binti Ka'btı, Hazreti Muaz bin Cebel'in annesi, Esma binti Amr'dı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle diyordu. Allah'ın Resulü'nün haline ne zamana kadar sabredeceğiz? O Mekke'nin dağlarından kovulsun, korkutulsun. Bunun üzerine biz 70 küsur kişi hac mevsiminde Mekke'ye geldik. Allah'ın Resulü ile Akaba Vadisi'nde buluşmak için sözleştik. Birer ikişer kişi olarak gelip toplandık. Biz Allah'ın Resulü'ne, Ey Allah'ın Resulü sana ne üzere biat edelim diye sorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çalışkanlıkta ve tembellikte söz dinleyip itaat etmeye, zorlukta ve kolaylıkta, bollukta ve darlıkta infak etmeye, İyili emredip kötülükten men etmeye, kınayanın kınamasından korkmaksızın Allahu Teala için hakkı söylemeye. Sizin yanınıza geldiğimde bana yardım etmeniz, eşlerinizi, çocuklarınızı ve nefislerinizi koruduğunuz gibi beni de korumaya biat etmeniz. İşte bunun karşılığında cennet vardır buyurdular. İşte bunlar üzerine biz de kalkıp tereddütsüz biat ettik. İçlerinden en genç olan Esad bin Zurare, peygamberin elini tuttuğu arkadaşlarına dönerek Ey Yesribliler yavaş olun Biz onun peygamber olduğunu bilerek develerimizi koşturarak geldik Bugün onu Mekke'den çıkarıp Yesrib'e götürmek, bütün Arapları karşımıza almak Hayırlılarımızın öldürülmesini göze almak, savaşıp kılıç arasına razı olmak demektir eğer bu durumlara sabır ve tahammül gösterecek olursanız onu alınız. Ücretiniz Allah'a aittir. Yok eğer nefislerinizden korkuyorsanız onu şimdiden bırakınız. Lütfen bunu açıklayınız. Belki bu Allahu Teala'nın indinde sizin için bir mazeret sayılabilir diyordu. Onlarsa bu lafları bırak ey Esad. Allahu Teala'ya yemin olsun Artık bu biattan vazgeçmeyeceğiz ve bırakmayacağız. Biz de kalkıp biat ettik. İkinci akabede biat edenlerden biri olan büyük sahabi Kab İbni Malik el-Hansari önemli detaylar anlatıyordu. kalbimizden bazı müştlüklerle beraber haç için çıkmıştık. Namaz kıldık ve bazı bilgiler edindik. Sonra haç görevimizi yerine getirmek için Kabe'ye vardık. Allah'ın Resulü ile teşrik günlerinin ortasında Akabe'de buluşmak için sözleştik. Durumumuzu kavmimizden olan ve bizimle birlikte gelen müşriklerden saklıyorduk. O geceyi kafilemizle birlikte geçirdik. Gecenin üçte biri geçtiğinde Allah'ın Resulü ile buluşmak için kafilemizden ayrıldık. Güvercinler gibi sessiz ve gizli hareket ediyorduk. Sonunda Akabe'de bir vadide toplandık. Allah'ın Resulünü beklemeye başladık. Yanında amca Abbas oldu halde çıka geldi. Abbas o zamanlar henüz Müslüman değildi. Yiğenini kollayan bir halle hareket ediyordu. Abbas konuşmaya başladı. Ey hazireşliler. Bildiğiniz gibi Muhammed bizdendir. Biz onu kavmimizden koruyoruz. O, kavmi içerisinde izzet sahibi ve memleketinde koruma altındadır. Fakat, o size katılmayı istedi. Eğer ona vaat ettiklerinizi yerine getirebilecekseniz ve onu düşmanlarından koruyabilecekseniz, işte siz ve işte yüklendiğiniz mesuliyet. Ama eğer sizin yanınıza geldikten sonra onu küçük düşürüp, düşmanlarına teslim edecekseniz, şimdiden onu bırakın. O memleketinde ve kavminin içerisinde izzetli ve muhafaza altındadır dedi. Biz de ona söylediklerini duyduk. Ey Allah'ın Resulü sen konuş. Rabbin ve kendin için istediklerini söyle dedik. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Eşlerinizi ve çocuklarınızı koruduğunuz kadar beni de korumanız şartıyla sizinle biat ediyorum. Bunun üzerine beraber Mağrur Allah'ın Resulü'nün elini tuttu ve şöyle dedi Evet seni hak ile gönderene yemin ederiz ki elbette eşlerimizi ve nefislerimizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız Bize güven ey Allah'ın Resulü biz savaşçı bir toplumuz İyi silah kullanırız Bu özelliklerimizi atalarımızdan miras aldık Bera Allah'ın Resulü ile konuşurken Ebu heysen bin Tayyihan onun konuşmasını bölerek söze başladı. Ey Allah'ın Resulü bizimle Yahudiler arasında bağlar var. Bu bağları keseceğiz. Allahu Teala sizi muzaffer kıldığı zaman bizleri yüzüstü bırakıp kavmine döner misin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve aksine kana kan yıkıma yıkım. Ben sizdenim, siz de bendensiniz Savaştıklarınızla savaşırım, barıştıklarınızla barışırım buyurdular Sonra Peygamber Efendimiz içinizden bana on iki temsilci seçin Ta ki kavimler üzerine gözetleyici olsunlar buyurdular Peygamber Efendimiz Medineli müminlere hemen kafilelerine, çadırlarına dönmelerini istedi Bu toplantı son derece gizli yürütülüyordu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimizle Hazreti Ali Efendimizi gözcü olarak konumlandırmıştı. Medine'li müminler ey Allah'ın Resulü seni hak ile gönderene yemin ederiz ki eğer istersen yarın kılıçlarımızla Mina halkına bile baskın düzenleyebiliriz dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam henüz bununla emir olunmadık. ''Kafilenize dönün.'' buyurdular. Onlar da kafilelerine döndüler. Ama bu gizli toplantıdan Mekke öncülerinin haberler olmuştu. Geç de olsa haberler olmuştu. Hemen Medinelilerin kaldığı çadırlara geldiler. Ve ey haziresiler! Peygamberi hicrete davet etmek için geldiğiniz ve bizimle savaşmak üzere ona biat ettiğiniz haberi bize ulaştı. ''Bu doğru mudur?'' diye sordular. Hazreti müşrikleri bu biat hakkında hiçbir bilgi bilmiyorlardı. Her şey gece karanlığında ve tam bir gizlilik içinde olmuştu. Onlar hiçbir şey yoktur. Ne olup bittiğini bilmiyoruz deyip söylenmeye başladılar. Müslümanlar ise birbirlerine bakındılar ve susmayı tercih ettiler. Böylece Mekke öncüleri bir şey elde edememişlerdi. Akabe biatı Ziliççi ayının 13. gecesi oluyordu. Gecenin karanlığında oluyordu. Sabah olduğunda öğle vakitleri kervanlar beldelerine dönüyordu. Allah'ın Rasulü ile buluşma son geceye bıraklıyordu. Mekke öncüllerin haberi olsa bile kervan Medine yollarına çoktan revan olmuş oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akabe'de Medineli müminlerle beraberken sessiz konuşmalarında istiyordu ve sözü de fazla uzatmalarını istemiyordu. Böylece İleri boyutta tedbirli hareket ediyordu Peygamber efendimiz ümmetine zaman ve zemini çok iyi değerlendirmeyi Düşmana karşı mücadelede son derece uyanık ve tedbirli olmayı öğretiyordu Değilse ümmetin çabaları, birikimleri heba edilebilirdi Peygamber efendimiz ikinci akabe biatında dört metrelik esası gündeme getiriyordu Müminlerin bu esaslara uymalarının sonucunda cennetin sakinler olacağını beyan buyuruyorlardı. Müminlere ne makam ne servet vaat edilmiyordu. Dünyevi imkanlardan söz edilmiyordu. Ama en büyük ödüle işaret ediliyordu cennetler buyuruluyordu. Tövbe suresinin 111. ayetinde Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruluyordu. Aslında bu biatla Medine'li müminler bütün dünyaya karşılarını alıyorlardı. Bu biatla hem Mekkelilerle hem de Yahudilerle ittifakları bozulacaktı. Yeryüzünde bundan daha büyük, daha ağır bir sorumluluk olamazdı. Müminler için hem malları hem canları bundan böyle büyük bir tehlikenin altındaydı. İkinci akabe biatı tarihin dönüm noktasıydı. İslam'ın bütün dünyaya açılımı olacaktı. Medine'den dalga dalga mümin davetçiler bütün dünyaya açılacaklardı. Aslında ikinci akabe biyatı gerçek fethin başlangıcıydı. Bunu Mekke müşrikleri de belli boyutlarda biliyorlardı. Bundan dolayı müminlerin Mekke'den başka bir diyara gitmelerine yol vermek istemiyorlardı. Onlar İslam'ın ve bu dinin peygamberinin çok etkin olduğunu, toplumlarda yankı bulacağını kestirebiliyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.